sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir dene görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir dene görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere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 hangi akibete uğrayacaklarını göreceklerdir.